الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الله فلا له, ومن فلا له. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا ve ala alihi ve sahbihi ecna'in ennada Bugün 12 Ocak 2010 Salı El-Kalaidul Musla Fî Sifatillâhi ve Esmâihil Husla Kalaidul Musla Derslerimizin birinci dersi Kalaidul Musla Derslerimizin birinci dersi Tövfik Allah Azze ve Şimdi okutacağımız kitap İnşallah bugün Kitabımız dersimiz olacak kitaptan. El-Kavaid-ül-Musla el kavaid ül Fi sifat Allah ve Esma-i Şeyh İbni Öfseymin Rahimallahu Teala'nın kitabı Bu kitap hakkında kısaca bilgi verelim inşallah. Şimdi öncelikle kitaptan önce müellif Rahimallahu İsmi İbni Öfseymin yani Muhammed-i Mesalif-i Hüseymin Kendisi meşhur el i Sünnet alimlerimizde Vefat etmiş durumda Rahimallahu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 Birçok alim bu kitabı bazıları telif adı altında bazıları ise sesli olarak şerh ettiler. Bu kitap meşhur. Bu kitabı günümüz ilim elinden Şeyh Abdurrezzar, Abdülmüzsün Albatın oğlu Şeyh Abdurrezzar olsun. Veya başkaları ondan başkaları Kâmey Ötül olsun ki bu kendisi İşte Bu kitabı şerh ettiler. Allah'ım dolusundan ben de bunu Şık İbrahim'in Hür'ün yanında 20 gün boyunca biz devrede bu kitabı da okuduk. Kendisi hafirde mütemekli bir insan. Allah'ın da olsun bu, bu kitap hakkında bize bazı malumatlar verdi kendisi. İnşallah bu kitabı diraset yapacağız. Müellife gelince Müellif İbn-i Usseym'in dedik Rahimullah vefat etmiş. Geniş bilgi için Türkçe'de basılan kitaplardan mesela sünnetin mukayiflere cevabı adı altında mesela gurabar yayınlarından. Bir de Kura'da da bahsediyorum. Ümmül Kura yayınları tarafından ve Gura Aba yayınları tarafından basılan Ehl-i Sünnet'in Cevabı kitabında İbnü i Hüseyin Rahimullah'ın özgeçmişi mevcut. Yani diyenler oraya bakabilirler. O yüzden müerif haftında burada çok bahsetmeyeceğiz. Kitap isim sıfatlarla alakalı. Kitabın önemi çok büyük dedik. Çünkü İbn-i Hüseyin Rahimullah Hayatı boyunca bütün ilmi birikiminden ortaya çıkardığı kaidelere bu kitapta topluyor isim sıfatlarlar. Zaten. Birazdan kitabın ismini şerh edeceğiz. İsmini şerh ederken e, içeriği içinde bir ipucu olacak bu şerh zaten. Ancak kısaca bir bilgi vermek gerekiyorsa dediğimiz gibi İbn Husayn Allah'ın bu kitapta bazı kaideler topluyor. Bu kaideler isim sıfatlarlar. Zaten. Hayatı boyunca İbn Husayn'in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 Ve gücümüzün yettiğince şerh etmeye çalışacağız. Ee, Dediğimiz gibi bu şerh bizim şerhimiz değil tabi. Bu bir mehrimden aldık. Kabir Sahil ise yapıştır yapmış oluyor. Rabbim inşallah muvaffak kılar bugün ilk dersimiz. Bugün yapacağımız şey kitabın ismini şerh etmek ve İbn-i e, bir buçuk sayfalık mukaddemesini burada şerh etmek Öncelikle kitabın ismi... Ne? Elkava Edur Musra, kitabın ismi. Zaten burada kapağına çevirerek olursan görüntüyü... Şurada var ismi. Elkava Edur Musra, Fil Sifat-i Llahe ve Esma-i Nihasun. Şimdi Elkava Edur Musra ne demek? Kavaed Bu da kitabın ismini şerh edelim buna. Kavaed Kaidenin çoğulu. kaydeler demek. Tekilim çoğul bir kelime. Bunun tekili kaide. Peki kayde ne demek? El-kavaed dediğimiz gibi kaydenin mi Çoğulu. Lugatta kayde sözlükte. Lugatta el-esas demek. Esas. Ne demek esas? Bir şeyin temeli. Sen de buraya bak inşallah. Esas ne? Bir şeyin temeli. Kaide ne demek lügatla? Esas demek. Tamam mı? Esas ne? Bir şeyin temeli. Bu lügat manası mesela Allah Subhanahu ve teala İbrahim aleyhisselam'dan bahsederken ne buyuruyor? Ve izyar fa'u İbrahim'u İbra Kava'i'de. İzyar fa'u İbrahim'u Kava'i'de min el <beyti> ve İsmail. Hı? Rabbana taqabbal minna innaka entes semi'ul <-duvar> Hani İbrahim, yani bir zamanlar İbrahim İsmail'le beraber ne yapıyordu? Beytullah'ın kavaidlerini yükseltiyor ediyor. Izyan fa İbrahimo <'u> el kıvaide. Yani ne? Temellerini. Tamam. Bu lügat manası. Sözlükte ise kaide, şey, ıstılakta ise kaide, <gülüyor> kadiyyetun kulliye, kadiyyetun kulliye, tem tabiku ala cüz'iyyati, lügatta kaide, kadiyyetun kulliye, tem ala cüz'iyyati, cüzleri üzerinde muntabuk olan, uyan bir olgudur, hükümdür, deyardır kaide. Yani bu külli bir değerdir, külli bir olgudur, külli bir hükümdür. Cüzlere uygulanır. Tamam mı? Ne yapılır? Cüzlere uygulanır. Yani mesela dersin ki, kaide, emirde Allah ve Resulünün aslen emri nedir? Ne ifade eder? Harzlık, vücubiyetlik ifade eder. Doğru mu? Bu bir bak bir kaidedir, külli bir değerdir. Ne yaparsın bunu cüzlerin üzerinde ne yaparsın? Uygulansın. Mesela cüzlerden kastım, Kur'an ve Sünnet'te bir emir görürsün. Dersin ki bu emir... Neye delavet eder aslen? Vücubiyete delavet eder. Neden vücubiyete delavet eder? Çünkü kaydımız var herimizde. Nedir bu kaydı? El aslu fil emri el vücud. Emirde asılı olan nedir? Vücubiyettir. Vacip olması. Tamam, burayı anladık. <gülüyor> Emirde asılı olan vacip olması. Bunu mesela ailenler bu kaydayı nerede almış? Resul size ne verdiyse onlar mı? Bak, emir. Tamam O zaman Resul'ün derdini anlatır. Eza Allah Subhanahu s.s.'nin emirleri de böyle. O zaman kaide neymiş? Kadiyyatın <gülüyor> kulliyye. Sen tabifu ala cüz'iyyatın. Yüzlerine uygulanan bir nedir? Olgudur, bir hükümdür. Tamam, burayı da anladık. Şimdi ikincisi, Kavai musla. Bu kitabın ismi, tut e, etmemiz için bu örneği veriyoruz. musla kelimesi, e, müennes bir kelime. Biraz daha avam ve kaba bir tabirle anlaşılsın diye dişi bir kelime. Şimdi Arapça ahi, Türkçe gibi değil. Arapça, Türkçe gibi değil. Erkek kelimeler var. Bunu avam tabirlerle kullanıyorum. Buna müzekkar ve müennest demeyeceğim. Erkek kelimeler var. Dişi kelimeler Mesela bir bayana Pardon, bir erkeğe sen demek için ne dersin? Ente. Bir bayana sen demek için, Arapça'da ente dersin. Bir erkeğe o demek için hu dersin. Bayana ye dersin. Ha, o yüzden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 Mühennesi. Hmm. Bu müzekker, bu müennes. Hmm. Musla emselin nedir Müzekker. Peki el emsel ne demek? Lugatta eşittir el efbor. El efbor ney? En faziletli. En değerli. En önemli. Tamam mı? O zaman Ebri Musayyman Rekhamullah bize burada ne demek istiyor? O zaman tüm bu manaları topladığımızda kitabın ismi olan El-Kawaiydur Muslah ne oluyor? Şu oluyor ki Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri ve sıfatları hakkında en önemli, en değerli, en faziletli ne? Hayde. Tamam O zaman kitabı fıkettik buraya kadar. O zaman el fi ve esmahi Ne demekmiş? Allah'ın en güzel isimleri ve sıfatları hakkındaki en değerli, en önemli, en faziletli ne? Kaydeder. Buraya kadar anladık, tamam? Daha tavsili bir açıklamasıyla, açıklamayla. Çünkü kaydediyi biz şimdi şerh ettik ya. O şerh ettiğimiz kaydenin manasıyla bu kitabın ismini toparlayacak olursak daha tavsirli bir açıklamayla yani Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri ve sıfatları hakkında işlere sokulan ve bu isim sıfatlar hakkındaki ve bu isim ve sıfatlar hakkında uygulanan ney? Külli bir külli bir değer veya külli değerler. Tamam mı? Hüseyin o yüzden bize bunu vermek istiyor. Buraya kadar anladık. Tamam Şimdi Rahim ne buyuruyor? <gülüyor> Diyor ki, mukaddimetül müellif. Şimdi kitaba girelim. Mukaddime. Bugün kaidelerin hiçbirine girmeyeceğiz. Sadece mukaddimeyi ne yapacağız? İşare edeceğiz. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki dersten itibaren. Şimdi mukaddimetül müellif, müellifin, yani İbn-i Vahzeymen'in mukaddimesi. Kitabına şöyle giriş yapıyor. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh ve ne'audu lillahi min şururi enfusina ve min seyyati amadina men yehdisillahu felamudille levhu ve men yudilil felahadiyelah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله böyle bir Allah Subhanahu ve Teala bulunuyor. sonra Resulüne salatü selam da Bu da zaten kötü halinden <coughs> maruf meşhur. Yani bir sünneti tatbik ederek kitabına giriş yapmış Sonra diyor ki ve vardı bundan sonra fe inne fakat الْا۪يمَانَ Allah'ın اللّٰهِ وَسِفَاتِهِ اَحَدُ أَرْكَانِ الْإِيمانِ بِاللّٰهِ <تَعَالَى> ki, ki ve isimlerine ve sıfatlarına iman etmek Allah'a imanın rükümlerinden bir tanesi Buradan o zaman ne işaret var burada? Allah'a imanın rükünleri varmış. İsim sıfatlar da bu rükünlerden bir tanesi. Tamam. Peki neymiş bu rükünler? Diyor ki, ve hiye <gülüyor> imanu ta'ala ve imanu bi ve imanu bi ve imanu bi-esmaihi ve sifatihi Allah'ın, Allah'a imanı dört dükkan var önce Allah'ın galiline inanacağım sonra rububiyetine inanacağım sonra uluhiyetine inanacağım sonra isim ve sifatları inanacağım bunları neyi tavsillendirmeyiz konumuz ulûhiyet rububiyet ve isim ve ancak bu dört hangisiymiş bu? İsim ve isim. Diyor ki işte bu isim ve sıfat tevhidi neymiş? Allah'a imanın bütünlerinden bir tanesi. Sonra rahim Allah şöyle devam ediyor. Diyor ki, مَنْزِلَةُ الْعَلْمِ بِاَسْمَا ve وَسِفَاتِهِ مِنَ الدِّينِ Dinde Allah subhanahu ve teala'nın isim ve sıfatlarının konumu ha? veya Allah subhanahu ve teala'nın isim ve sıfatlarını bilmenin dindekinin konumu. Şimdi diyor ki, Tevhidullahi bihi, yani bir tevhid, burada bihi e, tevhide gider veya isim ve sıfata gider, tamam Şimdi diyor ki, ve tevhidullah bihi, Allah Subhanehu ve Teala'yı tevhidlemek, yani isim sıfatla tevhidlemek, ahadu eksame tevhidi i selaseh. tevhidin üç kısmından ne? Biridir. Tevhidin üç kısmı var, ne? Demin söylediğim gibi, uluhiyet, uluhiyet isimler. İsim sıfat bu üç işte, tevhidden ne? Biridir. Nedir o? Ahad-ı Aksam-ı Tevhid-i Selaset-i ve Bu üç tevhid şudur, Rübiyyet, isim sıfat, tamam Sonra rahim Allah devamen diyor ki, Femenziletuhu fiddine aliyetun ve ehemmiyetuhu azimetun. Bunun diyor dindeki konumu çok yücedir isim sıfatladım. ve ehemmiyeti çok büyüktür, çok azimdir. Sonra diyor ki rahim Allah, Vela yemkino ahdan an yabud Allah al-vejih-akmal. Hicbir kimsenin ala vejih akmal hatta ykona ala inmen bi asmaillah taala ve sıfatleri ile yabudu ala vucirte. Yerki hiç kimsenin, ta ki Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatları hakkında bir bilgiye sahip oluncaya kadar Allah azze ve celle'ye en kamil bir şekilde ibadet etmesi mümkün değildir.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 Allah'ı hakkıyla takdir edemeyen, hakkıyla değerini veremeyenler, Allah'ın hak ettiği kadarıyla kamil bir ibadet yapamazlar. Çünkü Allah Sübhanehu ve Teala diyor ki, onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemez. Allah Sübhanehu ve Teala'yı takdir edemeyenler, ki kimse takdir edemez hakkıyla, takdir edemeyenler Allah Sübhanehu ve Teala'yı hakkıyla ibadet edemeyeceklerdir. Bu otomatikman bu böyledir işte bundan dolayı zaten Said İbni Cubeyr ve onun gibi bazı müfessirler diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin وَتَّقُ mastatatum" مَسْتَطَعْتُمْ وَتَّقُ اللّٰهَ, مَسْتَطَعْتُمْ وَتَّقُ اللّٰهَ Allah'tan hakkıyla korkun ayeti var ya Allah'tan hakkıyla korkun ayeti فَتَّقُ mastatatum" ayetiyle nedir o? Gücünüzün yettiğince Allah'tan korkun ayetiyle ne olmuş? Mesk olmuştur diyenler Şimdi bu kabul veya red. bizim konumuz o değil. Ama bak burada bir şey vurgu var. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala ayette diyor ki Fettakullah Hakkata e, Tufar Allah'tan hakkıyla sakının Allah'tan hakkıyla korkun Hakkıyla mutluki ol Diyor ki bu ayet Said-i Mücubey gibi müfessir imanlar ve on, bazı başkaları da var Diyorlar ki bu ayet Şu ayetle ne sorulmuştur Nedir o ayet? Fettakullah Hamastatah Gücünüzün yettiğince ne yapın? Hı? Allah'tan korkun. Bu ayetle ne konulmuştur? Çünkü hiçbir mahlukatın Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkması ona karşı hakkıyla takvada bulunması mümkün değil. Evet. Bak şimdi artık. aslında bunun püf noktası, ince noktası ne biliyor musun? Neden bu olay böyle? Burada bir püf nokta var, ince nokta <gülüyor> Çünkü biz Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hepsini biliyor muyuz ki? Biliyor muyuz? Allah Azze isimlerinin hepsini biliyor muyuz? Bilmiyoruz çünkü Allah Subhanahu sakladığı isimler var. Bak şimdi, bunu aklına tut Bundan dolayı zaten Nabi Sallallahu Aleyhi ve Ssalaam ne buyuruyor? Allahumma audo biya senin gazabından rıza ve bi muafatikem in ukubetik. Ukubetinden, azabından affına, cezalandırmandan affına. وَأَوْزُوا بِكَ مِنْكِ Senden de sana sığınırım. Tamam mı? Sonra bak ne diyor la لَا اُحْسِي, احسي سَنَا اَنْ عَلَيْكِ Sana tam bir övgüde bulunamam. Sana övgüleri sayamam, taad edemem. اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى <نفسك> Sen kendini nasıl sena ettiysen, nasıl öldüysen öylesin. Şimdi...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 Ente kema esmeyte ala nefsik Sen kendi nefsini Övdüğün gibisin. Tamam mı? Peki şimdi soru ahir. Allah'ı nasıl öveceksin? Bir övmeye çalış Allah. Nasıl öveceksin? Övmeye çalış. Alhamdulillah. Elhamdülillah. elhamdülillah. Peki. Subhanallah, Elhamdülillah. Bunlar zaten Allah'ın isimleri ve sıfatları. Subhanallah, Elhamdülillah vs. Allah'a mahsur, hepsi mahsur zaten. Yani sen isim sıfatların dışına çıkarak Övmeye çalışma. Yani mesela şöyle diyebilir misin? Ya Rabbi sen çok büyük bir mühendissin. İşte çok büyük bir profesör. Çok yakışıklısın. Çok tatlısın. Diyebilir misin? Bu övgü mü Allah'a suhtanelah? Diyemezsin. Çünkü bu tip isim ve sıfatları yok ki Allah'a o zaman Allah Azze ve Celle'nin övmenin, Allah Subhanehu övmenin tek bir yolu var. O da ne? İsim ve sıfatlarımız diyor. Var, o da isim ve sıfatlardır. İsimlerini zikredersin, sıfatlarını zikredersin. Ne yaparsın? Översin Allah Subhanehu Tamam Şimdi dikkat edelim. İşte bundan dolayı hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin bütün ve sıfat, isim ve sıfatlarını bilmediği için hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin İsim ve sıfatlarını bilmediği için hakkıyla övebilecek midir? Hı. Övemeyecektir. Çünkü bilmediği isimler var. Nasıl översin onlarla? Bilmediği sıfatlar var. Nasıl översin onlarla? Övebilecek midir? Hı. Övemeyecektir. Allah'ı hakkıyla övemeyince Allah'a hak ettiği kadarıyla ibadet edememiş olacak. Doğru mu? Çünkü övmek, çünkü övmek Allah'ı subhanahu ve salli'ye övmek büyük ibadetlerdir. Sen her ismin sıfatını bilmeyince hakkıyla ne yapamayacaksın? Övemeyeceksin. Bana desem ki sen benim hakkıyla bütün özelliklerimi sahip. Diyelim ki benim sesim çok güzel. Ben çok yakışıklı bir insanım. Ee, çok mutlakıyım. Ee, ondan sonra çok hızlı koşuyorum. Özelliklerim. Güzel silah yorumluyor. Tamam Ve altı tane özelliğim var. Bu altı özelliğinden sen diyelim ki üç tanesini biliyorsun. Ondan başka hiçbir özelliğimi bilmiyorsun. Nasıl beni hakkıyla öveceksin? Ha? Övebilir misin? Hakkıyla övemeyince de hakkıyla ibadet edemezsin Allah subhanehu ve Teala. Çünkü Allah Subhanahu ve teâlâ'yı ya ibadet et, ibadet çeşitlerinden bir tanesi de nedir? Allah subhanehu ve teâlâ'yına övmek. Ya Rahman, Ya Zekûr, Ya Raheyn, bak bunların hepsi övmektir Allah subhanehu ve teâlâ. Tamam mı? Çünkü Allah azze 99'dan zaten ne? Çok ismi var, daha çok ismi var. Bu maruf, bu ileride gelecek. ehl e göre Allah'ın isimleri 99'dan ne? Daha çok, tamam mı? bu ileride gelir inşallah. Ve bu isimlerin bir bir kısmı hadiste geçtiği üzere gayb biliminde saklıdır. Bunlar hiç gelecek. Tamam mı? İşte bu gayb biliminde sakladığı isimleri bilmediğimiz için bu isimleri sayarak Allah'ı ne yapamayacağız? Övemeyeceğiz. Yine bu isimler gayb biliminde saklı tuttu yani gayb biliminde saklı tuttuğu isimleri bilmediğimiz için bu isimlerin altındaki sıfatları da bilemeyeceğiz, doğru mu?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 Hatta belli bir sınardan sonra fazlasını yapmaya ibadet demez. Yasaklar. Yani, yasaklar o yüzden Allah'ın istediği kamil bir ibadeti yapamaz deniyorlar. Peygamberler yapıyor onu. Neyi yapamayız biz? O peygamberler veya biz ne yapamayız? Allah'ın hak ettiği kadar kamil bir ibadet. Yani şöyle bir dinde, şöyle bir meşhur olsaydı, istediğiniz kadar ibadet yapabilirsin serbest. Buna rağmen kişi ne yaparsa yapsın Allah'ın hak ettiği kadar yapabilir mi? Yapamaz.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 tevkifiyetin ibadet nedir? Dondurulmuştur. Eşyada ise kamzıttır tersi. Mesela biz ne deriz? <gülüyor> Eşyada, e, el aslu fil eşyai el ibadetul Eşyada aslı nedir? İbahadır. Bu kaide. Eşyada aslı olan ibahadır ne demek? Yani eşya şeyler demek burada. Her şey mübahtır. Her şey helaldir. Ancak haramlılığına delil olmasın. Mislis. Yani bir insan dese ki Hayır, helal olduğuna delil lazım, bu cahilin söyleyeceği bir değil. böyle bir şey yok. Ne bizim alimlerimizde var, ne meslekmanlarımızda var, ne sünnette var, ne de 1400 senedir aklı başı bir ilim ehlinde var bu. Helallere delil aranmaz, neye delil aranır? Haramlığa. Çünkü esyada asıl olan nedir? Helaldir. Şimdi ben kalemi demin şimdi konuşurken şöyle bir vuruş yaptım, Kur'an'dan sünnetten bul bakayım, şöyle vurmanın caiz olduğunu. Şimdi bak şimdi kafanı sallıyorsun ama, bul bakayım delil, kafanı sallamanın caiz olduğunu. helal olduğunu. Tahtada yazıyoruz, yazıyoruz. Tahta kullanmanın helal olduğuna delil bu. Ses kaydedici kullanıyoruz. Delil bu. Kamera kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Delil bu. Helal olduğunu. Biz her şeyi insanlar için helal. Biz her şeyi insanlar için helal. <gülüyor> e, o yüzden eline kaydı koymuştur ne? Kala kala kumla fil ardı cenni O yer yüzünde her şeyini sizin için yapmıştır. İşte bu ve buna benzer ayetlerden alimler isimler etmiştir. Her şey helaldir. <gülüyor> Şimdi, el aslı olan eşya veya kaç dakikamız var? 20 dakikamız var. Eşya da olan nedir ibadet? Eş ya da olan ibadet. İbadette nerede? Eşyada asıl olan ibâhedir. Şimdi bu eşya şeyler demek, her şey. İbaha helal diyelim buna. Helal diyelim. İbâha mübâhdır yani. Mübâhdır. Eşyada asıl olan nedir? İbâhadır. Yani eşyada aslen her şey nedir? Mübâhtır. Neden? Çünkü bu kaydı alimler nereden almış? Mesela خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ O yeryüzündeki her şeyi Yeryüzündeki herşeyi sizin için yaratmıştır. Şimdi sadece bu kaydayı helal, bu kaydayla, bu kaydaya göre zina yapmak, helal. İçki içmek, helal. Adam dönmek, helal. Gaz, helal. Hıksızlık, helal. Harama bakmak, helal. Hepsi helal. Neden? Eşyada asıl o nedir? İbah. Bu kayda doğru mu? Doğru. Yüzde yüz doğru. Hı? Yüzde yüz doğru. Ama istisnasıyla ile beraber değil kalacaklukumlar filan bütün her şeyi sizin için yap. Eğer biz tek tek helalliye delil arasak, bir trilyon adet ayet olsa yeter mi? Yeter. Her şeye delil ala evet. helal. Delil ala Adam kaşınıp başınıp kaşıdı. Var mı delil helal olduğunu? Sonu gelir mi bunu? Gelmez. Evet. Ancak ne İstisna. Şimdi. Herhangi bir fiil, kötü bir fiil, zina. Zinaya hemen bu kaydaya vuruyorsun. Bu kaydaya göre helal mi zina? Helal. Ancak nedir? Ancak neyi dedik? haramına delil gelenler? hariç. Eşyada aslı olandan bahsediyoruz. Aslan helaldir. Ancak haramlığına delil olanlar nedir? Haric. Hariç. O yüzden bakıyoruz. Zinayı bu kaydaya vurduk. Helal. Peki, zina hakkında haramlık var mı? Var. O zaman bu kaydanın dışına çık. He? Hırsızlık. Bakıyoruz bu kayda göre helal. E, e, haramına delil var mı? Var. Bu kaydın dışında çıktı. Bakıyoruz ki şu keçeli kalemle yazı yazmak. Bu kayda göre helal mi? Helal. Bakıyoruz ki haramına delil var mı? Yok. O zaman kaydın içinde kaldık. Tamam Burayı anladık. Şimdi ibadette ise tam tersi. Biraz. İbadetlerde ise nedir? Tam tersi. Aslında kıyıklı olması, dondurulmuş olması. Yani hiç kimse ben, şurada bir havuz var, yedi metrekare. Ben namazı şöyle kılacağım. Öğle namazında dört kere gidip yüzerek, yüzerek karşıya gidip geleceğim. İkinde dört kere, akşamda üç kere, yatsıda dört kere, sabahda iki kere karşıya gidip geleceğim. Ve bunları rekat olarak sayacağım. Yüzeceğim. Ve bana delil getirin ki yüzerek namaz olmaz. Kur'an'dan sonra. Böyle bir şey olmaz. Tamam mı? Çünkü ibadette tam tersidir. Bu kaydanın tam tersidir. İbadette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 zincir vurmanın yasak olduğuna dair veya zincir vurarak ibadet olmayacağına dair delil getir. Deriz ki, hayır. Eğer sen ona ibadet diyorsan, sen delil getireceksin. Çünkü ibadetlerde asıl olan olması olmasıdır. Dondurulmuş. Yani din, Kur'an ve sünnet bunu dondurmuş. Sınırları bildirmiş. Anladık ha? Sınırları ne yapmış? Kur'an ve sünnet. Sınırları bildirmiş. Bu, mesela bu hangi delilden alınmış? Birçok delil Kur'an ve sünnet. Aynı meşhurlarından işte Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi ne diyor? Men ehdese fî emrinâ herzâ mâleysenim hûtehu Kim bizim işimizde olmayan, bizim bu işimizde olmayan bir şeyi ihdâs ederse ortaya koyarsa ne? O reddolunur. O yüzden o adam herhangi bir ibadet adı altında bir şey getirdiği zaman deriz ki bak kim bir şey ihdâs ederse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öyle o reddolunur. Eğer sen bunu ihdâs mı ettin yani ortaya mı çıkardın yoksa dinde mi var? Eğer dinde var diyorsa getir Kur'an'dan sünnetten diyelim. Yoksa o ne olur, olur? Şimdi bak bu kaydaya kaldıktan sonra mevzumuza dönelim. Şimdi İbrahim Hüseyin'in hiç kimse Allah, ancak kişi isim sıfatları isim sıfat ilmini bilerek Allah subhanehu kamil bir şekilde ibadet eder. Buradaki kastı ne? Dedik ki Allah azze ve isim sıfatları hakkında ilmi ilme sahip olan kişi meşru olan yani ney?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 Müslümanlar içinde edemezler olur. Anladın? Mı? Evet. <gülüyor> Şimdi, e, zaten Allah Subhanahu ve Teala demiyor mu? El yevme akmelu deenukum ve etemam ta'alaykum ni'meti wa ruzilakum al Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Tamam erdirdim. Kemale erdirdim. doğru mu? O zaman bu dini yaparsan kamil ibadet yapmış oluruz. Anladın mı? olayı yakaladın? El yevme akmelu lekum deenikim. Ben bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Sen de bu dini yaparsan Allah'ın istediği kemaliyeti yapmış olursun. Sadece hak ettiği kemaliyeti yapar Kaldık Yıkıldık buraya. O yüzden diyoruz ki kul için kemal olan şey nedir? Gücünün yaptığını, yettiğini yapmasıdır. Bu yüzden zaten Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? لَا يُكُكَهَلُّكُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسَحَهَةً Allah Azze ve Celle hiçbir nefsin hiçbir nefsi, hakikatinin dışında mükellef bulması. O yüzden zaten Allah Subhanehu ve Teala'nın bizden istediği, ona hak edeceği kadar ibaret etmemiz değil ki. Çünkü buna gücümüz yetmez. Bu ayet onu engelliyor zaten. Allah hiçbir nefse gücünün yettiği dışında bir şeyi mükellef kılmaz. Tamam mı? Şimdi burada bir bu söylediklerimize bir mulhak olarak, ek olarak şunları da söyleyelim. Şimdi isim sıfatları bilmenin önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anladık değil mi? Şuraya kadar. Sebebimiz.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 Bazen farkına varmadan Allah subhanahu ve sıfatlarına dua ederek, Allah subhanahu ve teâlâ'nın sıfatlarına da dua etmek şiddir. Tam emin değilim, mütevkid olduktan sonra inşallah, ee, fırsatlıysam bakarsam, emin olarak söylerim. Aklında olduğu kadarıyla Şeyh Polisler Hizmeti'nin bunda icmaya zikrederim. Allah subhanahu ve teâlâ'nın... Sıfatlarına dua etmek şirktir. İşte kişi, ismi sıfat ilmini bilmezse yanlışlıkla duasına ne yapar? Ne yapar? E, e, duasına şirk katar. <gülüyor> Sıfatından ister ve duasına şirk katar Yani mesela, ''Ey Allah'ın eli bana yardım et.'' diyemezsin. ''Ey Allah'ın rahmeti, beni maaş edilmesin.'' hepsi şirk. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatına dua eden Allah'tan direk istememiştir. Sadece sıfatlarından bir tanesini yönelmiştir. Halbuki Allah bize sıfatlarından bir tanesine değil, Kendisine, direkt kendisine Allah'ın sıfatları Allah'ın Allah'a aittir o ayrı ama sen el, el dediğinde e burada şimdi Allah Süleyman gözü de var, rahmeti de var oldu mu şimdi? ama Allah dediği zaman tabir sahte bir bütün yani biz cüzleri ayrılma anlamına söylemiyoruz Sıf olayı takrib etme yakınlaştırma bazında söylüyoruz o yüzden bu kadar önemli bundan dolayı alimler diyor ki isimlere dua edilir isimlere dua edilir Sıfatlar ise kendisiyle dua edinilir. Bak bu cümleyi iyi yakalaman lazım, tüketmen lazım. İsimlere ne yapılır? Dua, dua edilir. Evet. Sıfatlar ise kendisiyle ne? Dua edinilir. Yani, şu akır. İsimlere dua edersin. İsimlere direkt dua edersin. Neden? Çünkü sen ''Ya Rahman'' dediğinde direkt Allah'ın kendisidir değil mi? ''Ya Rahman beni bağıştır.'' Bak bir isim. Ee, ''Ya razak bana rızık ver.'' Bak bir isim. Değil mi? Ee, ya fettah bana hayır kapılarını aç bak ne? bir isim değil mi? ya rab beni bağışla bak bir isim isimleri o zaman isimlere direkt dua edersin ancak sıfatlara dua etmezsin yani ya Allah'ın beni ya Allah'ın izleti ya Allah'ın Allah Allah ilmi diyemezsin Hı? anladın mı burayı yakaldım mı? <gülüyor> isimlerden Allah'a dua edersin <gülüyor> bak Allah'ın Allah Allah isimlerine dua edilir yani isimlerine direkt yönelilir Sıfatlar ise, yani, ee, sıfatlarla ise, ne yapılır? Kendisiyle dua edilir Yani sıfatların kendisiyle dua edilir Yani ne demek mesela? Bundan dolayı mesela Nebis Hasen duasında ne der? Ya hayyu, ya kayyyu. Bak şimdi bunu yapalım. Son 10 dakika kala söyle de... şimdi. ne diyor? Bu ne bir sıfatın doğasından biliyorum. Bak şimdi. Ya Hayyü Ya Kayyum. Bu hay ne? Allah Allahu Teala'nın isimlerinden biri onun. Kayyum ne? İsimlerinden nefsiyle kaim olan başkalarına ayak tapan. Önemli değil şimdi bu tefsiri ileride gelir. Hayy Hayyü, hay, ismi, hayyü, hayy, ismi, Bundan ne? Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri, tamam Şimdi bak, bu da ne? Rahmet, sıfat. Bu da yardım isteme. Tamam Bak şimdi. Nebi sosyalı ne diyor? Ya hayy, ya hayyü. Kime yöneliyor? Allah'ın isimlerine ne dedik biz? İsimlere dua edilir, yönelilir. Çünkü isim Allah'ın kendisidir zaten isimleriz dediğiniz zaman Allah'ın direk kendisi bahsetmiş oluyoruz, tamam? Sonra ne diyor bak? Sıfata geliyor bir rahmet ke istiqamet. Rahmetinle ne yaparım? İstiqamete bulunur. Rahmet ne? Sıfat. Biz ne dedik? İsimlere yönelilir, sıfatlarla istenir. Arayı vesile koyarsınız sıfatı yani. Şimdi ne bir isimlere yöneldi? Araya koydu? Sıfat. Sıfat. Sıfatla dua etti. Yani ey Allah'ın rahmeti senden yardım istiyorum demedi. Ne dedi? Ey Allah, ey hay, ey kayyum rahmetini istiyorum. Ey Allah'ın rahmeti senden istiyorum demiyorum. Anladın mı? Bak Türkçe mantıkla iyi bak. Bir daha oraya tekrarlayalım. Yani gerçi bu biraz yani her zaman söylediğim gibi gıcık bir huyumdur. Ayaklarım bunu. Bu iyi oluyor. Tekrarlandı. Bak şimdi. Ya hayyuyakayun. İki isim. Biz ne dedik? Söyle bakayım haydi. İsimlere? İsimlere? yönelir. İsimlerden yani ne yapılır? İstenir. Dua edilir. Değil mi? Burada öyle yapmış nedir sesler. Ama sıfatlar, ne? Sıfatlardan istenir mi diyoruz biz, yoksa sıfatlarla istenir mi diyoruz? Sıfatlarla istenir. Türkçe'deki bu. Türkçe mantıkla yakaladın değil mi olayı?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 Ey Barış, bana su Benim. Bak. Hangi ismini sayarsan say. Ebro isim varsa, isime yöneliyorsun sen. Ama, yani isime dua ediyorsun. İsmi çağırıyorsun demek yani. İsmi çağırıyorsun. Ya, çünkü isim Allah'ın kendisidir. Tamam O isim Müsemma Mevzusu bu ince tavsiye o Onun gibi Ama sıfatlarla ne yapılır? İstemilir. Burayı anladık. Evet. Bak Nebisa Selam demiyor. Rahmetinle istiyorum demiyor. Şey, e, pardon. Ey Allah'ın rahmeti senden yardım istiyorum demiyor. Ey Allah'ın rahmeti senden yardım istiyorum demiyor. Ne diyor? Ey Allah rahmetinle senden istiyorum. Tamam? Araya vesilek. Bundan dolayı zaten biz ehli sünnet olarak ne diyoruz? Tevessül olayı var. Tevessül üç kısımdır Meşhur olan tevessül. Diğerleri bir Amellerle tevessül. Hıh. Hiç salih amellerin araya Güzel bir amel işlemiştir başına bir sıkıntı vardır. O kalkması için güzel ama Araya vesile koyar. Ya Rabbi ben böyle böyle yapmıştım. Eğer senin katında mahkul ise benden bu sıkıntı gider. Ya da işte salih insanın duasıyla teveçhür edersin. Gidersin onun yanına. Müslüman, zahiren, mutlaki bir insandır. Cami imanı, mahvedeki cami Hocam bir sıkıntın var. Bana Allah için dua edin. Ne yaparsın? Araya vesile koyarsın. Salih insanların duasını. Bir deney isim ve sıfatlarla. Bak işte bizim, işte burada söz konusu olan da güzel. Sıfatlarla ne yaparsın? Araya vesile koyarsın. İsimleri de araya vesile koyarsın. Ama sadece arasında ince bir fark var. İsimlere, den isimlere yönelirsin. Sıfatlarla ise istersin. O yüzden mesela, makama uygun dua edersin. Birazdan şey Hüseyin'in nafsu gelecek. Makama uygun dersin. Başına bir sıkıntı geldiğinde, Ey azabı şiddetli olan bana yardım etmezsin uygun değil. Ne dersin? Ya fettah! Sıkıntıyı aç. Açmaktır çünkü. Bir rızık istediğinde, ya rızak, rızık ver. Bağışlanma istediğinde, ya gafur bağışlayan, bana beni bağışla. Anladın mı? Ey azabı şiddetli olan bana rahmete etmez, diyor. Tamam. Her ne kadar haram demiyorsak da, caizliği demiyorsak da, makamı uygundur genelde Nebis Bu çok aslında ince bir nokta, buna hiç bilmeyelim. Çünkü Kur'an'da bazı âlimler işsizler noktası çıkarıyor. Yani alâkuli hal oraya girmiyoruz, belki ileride oraya gideriz. tamam Şimdi burayı anladık buraya kadar. İbu Musaemin'in sözüne kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyordu Rahimullah? Femenziyetu huffid dini aliyedun. Bu ehemmiyetu huff azimetun. Isim sıfatların dindeki konumu nedir? Çok yücedir. Ehemmiyeti ise çok yüksek, azimdir. Ve Allah'ın isimleri ve sıfatları hakkında bilgi sahibi olmak için Allah'ın isimleri ve sıfatları ve yani hiç kimseye kamil bir şekilde, kamil bir vecihle ta ki Allah Subhanahu ve teala'nın isim ve sıfatlarını bilinceye kadar kamil bir şekilde ibadet etmesini mümkün değildir. Basiretli bir şekilde ibadet etmesi mümkün değildir. Kâllullah-u Teala. Allah Subhanahu ve teala ne buyurmuştu zaten? وَلِلّٰهِ اَسْمَا وَلُحَسْنَا En güzel isimler Allah'ındır. فَرَعُوْهُ بِهَا Onunla ne Allah'a o isimlerle ne yapalım? Dua edin. Demin Şimdi onunla dua edin dediğinde o isimlerle hangi dua bu? Hâzâ <gülüyor> yeşmelû diyor ki hâzâ yeşmelû <gülüyor> dua'el mes'eleti ve dua'el ibade Allah'a o isimlerle dua edin diyor ya Allah Süfâne ve Buradaki dua hem istek duasını kapsar hem de ne? ibadet duasını kapsar. Şimdi dua iki kısım ayrılır. Birincisi istek duası. İkincisi ibadet duası.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 Cehenneminden kurtulmak için, cennetine girmek için, Allah'ın mağfiretini ne yapmak için, kazanmak için yapıyorsun sen O yüzden buna da ibadet duası denir. Yani ibadet yaparak aslında sen bir şey istiyorsun. Dille söylemiyorsun ama kalbinde o var zaten. Namazı kılıyorsun, kalbinde cennete girmek var. Allah'ın azabından uzaklaşmak var. Tamam mı? O yüzden dua manada iki ayrıdır. İstek duası, ibadet duası. Şimdi bunlardan biri diğerini gerektirir. Bak bu iki, iki cümle kuracağım, buraya dikkat edin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 Aynı şekilde ibadet duasına yapmak, istek duasını ne yapar içerir. Çünkü ibadet yapan bu insan, ibadeti ile ne? ne cenneti istiyor başlaması içeriyor yani. Burayı da anladık. <gülüyor> Sonra Rasulullah ne diyor Üdün Üşşem'in? fdua istek duası şudur diyor. En tatqat deme beni yedi mülubek min esma illahi taâlâ. Diyor ki isteğinin önüne ne isteyeceksen Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden münasip olan bir tanesini geçirirsin. isteğinin önüne. Rızık isteyeceksin, orası istemenin önüne neyi geçirsin? Allah Subhanahu ve Teala'nın münasip olan isimlerinden. Yani mesela rızık isteyeceksen neyi geçirirsin? Rezzak ismini. Bunu diye. Mislu mislu ente Aynı şunu demek, şunu demen gibi. Ya Gafur, er ''Ey gafur, ey bağışlayan beni başla. ''Ya Rahim İlhammed!'' ''Ey rahmet eden bana merhamet eyle!'' ''Ya hafiz Ehgavudu!'' ''Ey hafız, hafiz. yani ''Ey koruyan, gözetleyen beni ne yap, Koru!'' Tamam mı? ''Ön ve buna benzer ibadet dua edersin. İkincisi ise ''Duaül ibadet, ibadet duası'' diyor. أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء yani bu isimlerin gereğince Allah subhanahu wa taala'ya ne yapmak ibadet etmek. İbadet kuasa. Yani mesela tebu mu bi Allah subhanahu wa taala tövbeye kalktığında ne dersin? Tövbeye kalkarsın mesela sen niçin? Li'ennehu tawwab. Çünkü o tevaptır. Kabul eder tevaptır. Anladın? Tevaptır. Bu tezkuruhu bilisani ke dilinle onu ne yaparsınız ziktedersiniz bir enne Semi çünkü ne o duyandır. O duyuyor sana ziktedersin çünkü o duyandır. Setaab bedulehu bir cevareheke ağzalarınla uzularınla ona ne yaparsın amel edersin bir enne hurbasiyor çünkü o görendir. Bu takshabu fısır sırda ondan korkarsın bir enne hurlatik hurkadir çünkü o latik de el habir el habirin manası yani yani dibaatli olan amur yani böyle işlerin gizlilerini bilen içten korkarsın sırdan korkarsın onlar sırdan korkarsın onlar kalben ondan korkarsın neden çünkü oynaktır ha habir. sonra diyor ki rahime olan devam devamın ve ve min ecli menzelatihi işte bu konumundan dolayı diyor isim sıfatların bak bu mukalp mü bu konumundan dolayı neden şimdi bu kitabı yanlış onu söylüyor son cümle burada duruyor diyor ki ve min ecli menzelatihi isim sıfatların bu konumundan dolayı ve min ecli kalamin nas hak kareten bazen bazen de insanların bu konuda bu mevzu etrafında hak ile konuştuklarından وَبِالْبَاطِ اِنَّا شِهِ عَنِ الْجَهْلِ وَالْتَعَصُّ بِطَارَةً اُخْرَ ve bazen de cehalet ve taassuptan ortaya çıkan yayılan söylemlerinden dolayı اَحْبَتُوا en اَكْتُبَ ف۪يهِ مَا تَيَسَّرَ O yüzden bana kolay gelen veya böyle uygun ne yaptın burada kaideleri ne yaptın yazmayı uygun gördüm diyor رَاجِيَنْ <gülüyor> مِنَ Allah Allah Allah Azze ve Celle'den şunu umarak en يَجْعَلَ ameli قَالِسًا amelimi halis kılmasını نِهَالِ لِوَجْهِهِ Kendi vecihine halis kılmasını umut ederek مُوَافِقًا لِمَرْضَاتِهِ Ve onun rızasına muvafakat ederek nafi لِيْبَادِهِ Ve kullarına faydalı olsun diye Ben bunu diyor yazdım Sonra en son da diyor ki وَسَمْمَيْتُهُ ve, ve kitabı şöyle isimlendirdim الْقَوَاعِدُ الْمُصْرَى فِي سِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى وَاَسْمَاءِهِ Şimdi son olarak şunu da diyelim İsim sıfat konusu o kadar önemli ki Çünkü zaten Allah subhanahu wa ta'ala En izzetli Bir varlıkla alakalı Allah subhanahu ta'ala Yani o kadar önemli ki Bunu fıkh etmek kişiyi Bu bafta ne yapar? موافق كلا موافق كلا سنتنا فقط bundan dolayı alimler diyor ki en-nehmiyete ya'buduna adama cehmiyeler cümleye dikkat et ona bağlı ile mahle kullanın en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 وَالْمُشَبِّهَةُ يَعْبُدُونَ سَنَمَا Müşebbiheler de saneme takıyor. Puta. Neden? Çünkü Allah'ın eli benim gibi. Yani bir heykel taraş burada bir tane kut yapsa, saneme yapsa bir kut yapsa, bir el yapsa insan eline benzeyen, bu müşebbihelerin bir kısmına göre de ne olmuş oldu? Allah'ın eli onun eline benzemiş oldu çünkü. Onlar gibi. Ama tabii bu biraz tahsilin mesele. Allah saneme teala diyor ki bir kavme kim duymanız bir kavmini kim duymanız? Sizi adaletsizlikten uzaklaştınız. E şimdi adil olacağız. Hiçbir taife yok ki İslam'da taife olarak. Allah'ın eli tam bizim elimiz gibidir desin. Biz bunları mesela bazen derslerde bunlar ortamlarda söyleniyor. Ders işte mesela işte müşebbeler diyormuş ki Allah'ın eli benimleğim gibi bu adaletti. Hiçbir taife yok İslam'da. Allahu alem bu benim şu ana kadar e, tecrübe ettiğim, anladığım, hatalı olabilirim. ancak Allahu alem. Hiçbir sahibi gelmemiştir ki İslam'da, hiçbir fırta, İslam'a da altında, Ehl-i Sünnet'e hiçbir muhalif, hiçbir fırta gelmemiştir ki, Allah'ın eli aynen benim elimi gibi dedir ve aynen insanların eli gibi Sadece bazı yönlerde teşkil ediyorlar. Ama alimler onlardan sakındırmak için, ki zaten alimler adaletlidir, bunu da beyan ederler, bu cümlenin yanında, eksi bırakmazlar. Müşebbih'in o kavmine göre onlar da ne? Kutat yapıyorlar. bazı تَوَائِفْ Sora alma dan ve bazı ta taa taaiflere ibadet Her şey tapıyorlar. Neden? Çünkü Allah her yerde. Burada da Allah kurdular. Allah yukarıda da Allah. Her, şey. her yerde de Allah. O zaman her şey Allah. O zaman her şey tapıyorlar. O zaman üç sınıf oluyor. Ee, Cehme'ye kime tapıyor? Yokluğa. Müşbibe kutarıyorlar. Bazı taaifeler her şey. Bunların bir kısmı cehennemin bir kısmıdır. Bir kısmı başka kaybederdir. Onlar isimlendirmeye gerekir. Vel muvahhidûne, tevhid ehlide la ya'budûne illallah إِلَّ azzevun. Muvahhidler ise sadece Allah subhanehu ve tealâ'ya e, ibadet ediyorlar. İşte bu dersimizde kitabın zaten mukaddime kısmı yani ön sözünü şerh etmiş olur. İnşallah önümüzdeki derslerin itibaren birinci kaideye giriş yaparak kaldığımız yerden Devam edeceğiz inşallah. Bak benim şeyim de düşmüş şimdi daha bilmiyorum. Şey ben bunu çıkardım. Ama sesi kaydetmiştir. Sorun değil. Burada bırakıyoruz. Vallah alim asallahu aleme binamak.